697 numaralı konu Hazreti Ömer'in İbni Abbas'a danışması ve Saad bin Ebi Vakkas'ın İbni Abbas hakkındaki sözleri Evet Hazreti Ömer ile Hazreti Osman bir mesele çıktığı zaman İbni Abbas'ı davet ederlerdi o da Bedir ashabıyla beraber danışmanlık yapardı İbni Abbas vefat edinceye kadar Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın dönemlerinde fetva vermiştir